Sivil Anayasa, Riskler ve Olasılıklar Hazırlayanlar Fuat Keyman, Ömer Madra, Mithat Sancar, Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıman Evet yeni bir programda sivil anayasa tartışmaları riskler ve olasılıklar altıncı, altıncı, altıncı programı yapmaktayız. Fuat Keyman'la beraberiz ve bir süre sonra da Ersin Kalaycıoğlu'na bağlanacağız tekrar bugün konuşmak istediğimiz e, ana konu neydi? Valla bugün e, Ersin Kalaycıoğlu'na da bağlanırken e, onun da e, uzmanlığı içinde olan iki tane önemli de risk var. E, bunlardan bir tanesi geçen programda konuşmaya başlamıştık. Bu laiklik halleri denen yeni anayasada özellikle Türkiye'nin batısıyla gerisi arasında çünkü çok büyük bir AK Parti gücü var. Bu laiklik konusunda bir mutabakat sağlanacak mı? Bu yeni anayasada laiklik ve yaşam tarzı güvenceleri ne şekilde olacak? Ama ikincisi esas Ersin Kalaycıoğlu'nun da çalışma alanları içine giriyor ve beni de bir anlamda endişelendiren bu 12 Haziran seçimlerinden sonra e, ustalık dönemi denen dönemin e, giderekten e, bir taraftan yüzü doksan temsil gücü olan parlamentonun anayasa yaptığı fakat öbür taraftan hükümetin e, muhalefetle çok konuşmadan, sivil toplumla çok konuşmadan yani o tür müzakerelere ve konsultasyonlara e, bir, bir şey yapmadan e, itibar göstermeden aşırı merkeziyetçi bir yönetim içinde olması ve bunu da giderekten e, kanun hükmündeki kararnamelerle yapması yani parlamento durur ...kanun hükümdeki kararnameyi tercih etmesi... ...düzenleyici kurullar dediğimiz... ...bu iyi yönetişimle ilgili kurumların çoğunun... ...hatta hepsinin giderekten hükümete bağlanması... ...mesela borsa bile hükümete giderekten yapılan kanun değişiklerle bağ bağlanıyor... ...ve böyle bir e, Avrupa'da da şimdi konuşulan bu bir... ...yani orada tabii teknokrat hükümetler temelinde de konuşulan... ...böyle bir çok ekonomik olarak kompetitif yani bir rekabetçi olabilir ama... E, ...aşırı yürütmenin aşırı güçlü olduğu bir e, yürütme demokrasisinin çıkma. Şimdi tabii öyle olursa yeni anayasa esaslı biz e, yeni anayasa demokrasinin kurumsallaşmasını istiyoruz. Demokrasinin bir kurumunun çok güçlü olmasını, çok hakim olmasını e, istemiyoruz. Yani başkanlık sistemi olmasa bile eğer buradan yürütmenin çok güçlü olduğu... Bir hava çıkarabilirse o da risk olabilir. O yüzden bence bu iki konuyu ilk önce Ersin Kalaycıoğlu'na sorarım. Yani bu laiklikle ilgili mutabakatlar ve açılımlar ne olabilir? Ne risk vardır? İkincisi de bu aşırı merkeziyetçi yönetim tarzıyla yeni anayasasındaki bağlantı ve sorunlar ne olabilir? Ondan sonra e, ben dönüp tekrar ederiz. devam ederiz. Evet, e, günaydın Ersin Kalaycıoğlu. Dövendim. Evet laiklik tasavvurları demiştik geçen programda da bir onun üzerinde duralım. Evet. Bir de tabi bu çok demokrasinin tabandan yukarı doğru değil de yine geçen programda konuştuğumuz gibi şeffaflık olması gerekirken onun bile görünmediği bir kapalı kapılar ardında pazarlıklar var ve merkeziyetçi bir e, demokrasi anlayışının egemen olmasına çalışıyor. Bu iki konuyu birazcık konuşalım tekrar. Tabii memnuniyetle. Şimdi tabii meclisin almış olduğu bu karar bir ölçüde belki şeyi düşündürtüyor. Gelen önerilerin bir kısmı acaba hukuki bakımdan sakıncalı mıydı? Dolayısıyla bu kişileri korumak amacıyla da bunları bu şekilde böyle gizli mi tutuyorlar? Ama kişi kim olduğu belirtilmeden görüş olarak belki web sitesine tekrar konabilir diye düşünüyorum. Yani... Sürecen bir kısmı açık bir kısmı kapalı olabilir. Görüşmelerin bir kısmı en azından bu şekilde savrulmaları engellemek için e, kapalı kapılar altında yürütülmesi düşünülmüş olabilir. Çok da disfonksiyonel olmayabilir. Ama sonuçta e, demokrasiyi tartışacaksak tabii halkın önünde halkla beraber tartışmamız gerekiyor. Merkeziyetçilik ayrı bir husus tabii. Merkeziyetçilik çok zor bir problem. Çünkü gayet iyi bildiğiniz gibi Türkiye'nin çok uzun bir merkeziyetçi e, geçmişi var. Yani sadece e, uygulama olarak değil, zaman zaman uygulanamasa bile e, merkeziyetçilik gibi bir ideoloji olarak kabul edilmiş durumda. Ve bunun kökenleri de öyle zannediyorum ki çok uzun bir geçmişe dayanıyor. Yani bu, alışkanlık haline gelmiş durumda. Halkın da e, beklentisi bu yönde. E, ona da pek ters gelmiyor böyle bir uygulama biçimi. Yani merkezdeki bir kişiye ulaşacaksınız, ondan bazı e, taleplerde bulunacaksınız veya istirhamlarda bulunacaksınız o da e, Ali Cenab olarak e, görünüp size e, gereke, gereken ihsanı verecek filan gibi bir yaklaşım. Bu e, bu yaklaşım Osmanlı dönemine kadar da Osmanlı'dan muhtemelen Selçuklu hatta Roma'ya filan kadar gidiyordur Gidiyor, evet. tarihi olarak yani burası <gülüyor> acaba e, hukuken e, desantralize olarak yönetilmiş midir yani fiilen olmuştur da çünkü dönem dönem merkezin dişinin geçmediği kuvvetli kimseler ortaya çıkmış durumdadır ve onlar kendi bölgelerine bir şekilde e, hikmetmiş durumdadırlar. Onlarla hesaplaşamayan merkezde fiilen onların gücünü kabul etmek durumunda kalmıştır. E, hesaplarını görünceye, defterlerini dürünceye kadar. Bundan bahsetmiyorum. Yani hukuken e, iyi bir yönetimin temel itibariyle halka yakın olan bir yönetim olacağı ve dolayısıyla mahalli yönetimlerin daha güç kazanacağı ve mahalli yönetimlerin yapılandırılmasına başka bir açıdan bakılabileceği bir yaklaşımdan bahsediyorum. Ki çok enteresandır biliyorsunuz. Fransa bu konuda e, 1980'lerde Mitterrand döneminde kendisinin yönetim biçiminin yerinden yönetim olduğu şeklinde bir değişikliğe gitti anayasasında. Evet. Birinci madde yani. Fransa evet, Anayasası'nın birinci, birinci maddede, maddesi. E, Cumhuriyetin özellikleri sayılırken değişmez maddedir Fransa'da Hı. o. O maddeye bir ek yapıldı. Ve o maddenin bu Cumhuriyet'in e, yönetim biçimi, idare biçimi yerinden yönetimdir, desantralizasyondur diye yazıldı. Şimdi biz tabii Fransa'yı yakından takip ediyoruz ama bu konuda yaklaşabilmiş durumda değiliz. Belki mümkün de değil. Kültür olarak bu tür bir değişikliği yapabilmemiz olanaksız. Onu da e, yani çok suçlayıcı da olmak istemiyorum başından itibaren. Ama şöyle bir görüntü de var tabii. Başta 2002'de iktidara geldiği vakit Adalet ve Kalkınma Partisi yerinden yönetime çok hız verdi ve orada bir takım zorluklarla karşılaştı. Sonra geri adım attı. Ondan sonra merkezi yönetimin gücünü ve kolaylıklarını fark etti ve tamamen çark etti. Dolayısıyla orijinal duruşuyla bugünkü geldiği nokta arasında hiçbir bağlantı kalmamış gibidir. Esasında değil mi hocam yani bu e, AK Parti'nin 2002 yılındaki seçim başarısından bugüne kadar olan seçim başarısı ve güçlenmesi iki tane... Nedene dayanıyor. Bir tanesi yereli çok güç tutup yerele dayalı evet. bir bir yönetim anlayışına sahip olması. İkincisi de esasında parlamenter demokrasiyi bir anlamda bu vesayet tartışması dediğimiz değil mi? Evet. Parlamenter demokrasiyi güçlendirmesi. Bugün esasında ikisinden de çark eden bir pozisyon var. Yani evet. hem yerele hem karşı, karşı merkez hem de parlamenter demokrasiye karşı evet. yarı başkanlık. Yani bu bütün, bütün kararlarda belirdi. Yani ilk başta tabii Cumhurbaşkanlığı el değiştirdikten sonra yok kararında belirdi. Evet. Hani YÖK'te bir reform yapılacağı falan bekleniyordu. tamamen eski havasına dön Hatta 1981'de kurulmuştur YÖK. 82'de dişlerini göstermeye başlamıştır. O zamanki döneme döndü. Yani çok enteresan bir kürültü var. Evet. Yani, dolayısıyla şimdi o zaman buradaki yorumu nasıl yapacağız? Yani daha çok işte demokrasi getiren, daha çok desantralizasyona doğru giden idare yapısını demokratleştiren, halkın katılmasını kolaylaştıran ki halkın temel beklentilerinden bir tanesi katılmanın kolaylaşmasıdır. Örneğin birçok araştırmada da çıkıyor ortaya. Bunlara cevaz veren ve bunun için cazip kılan bir görüntü arz eden Adalet ve Kalkınma Partisi şimdi bu görüntünün dışına savrulmuş gibi gözüküyor. Ve tamamen merkeziyetçi merkezden kontrolü elinde bulunduran, yürütmeye ağırlık veren başbakanlığa ve başbakanlık ofisine yine çok eskilerde bırakmış olduğumuz derecede bir güç temerküzüne giden, orada güç toplayan bir görüntü arz etmeye başladı. Şimdi bu görüntüyü tabi e, söylemle tam uyumuyor. Ama hangisini gerçek olarak kabul edeceğiz ve ona yere nasıl yol alacağız bilmiyorum ama şu andaki e, en azından Batı Avrupa'daki çağdaş demokrasiler bize de esin kaynağı olmuş olanların hemen hepsi e, ister İngiltere Westminster modeli ki temel modelimiz zannederim 1920'lerden itibaren. Bu espride gelişmektedir. Gerek o, gerekse de Fransa idare sistemi, her ikisi de çok büyük ölçüde e, ülkesel e, mahalli yönetim diye ifade edeceğimiz bir değişikliğe gittiler. Onun için yani Türkiye'nin bunlara benzerliği de kalmadı. Bunlarla ilgili Görüntü de Türkiye açısından pek bir bir görüntü değil. Bir, de, bir de hem bizim yapmış olduğumuz çalışmada da ortaya çıkan sonuçlardan biri. Daha önceki programda bunu Ali Yaşar Sarıbay'la da tartıştık. Yani bir uzlaşma sağladığımız milletvekilinin konumunun güçlenmesiydi. Yani evet. var olan parlamenter sistem evet başbakan haklı sorumlu. Ama e, o başbakan, yani o, o sorunlu olması niye oluyor? Çünkü partilerde liderler, lider sultası dediğimiz çok gücü var. E, grup evet. toplantılarında e, parti liderleri topluma bir anlamda şovvari bir konuşma yapıyorlar. Hiçbir evet. tartışma olmuyor. E, komisyonlarda genel kurullarda da bir tartışma olmuyor. O yüzden de uzlaşma şeydi değil mi? Yani e, milletvekili ne kadar güçlü olursa e, evet. aşağıdan yukarıya doğru bu hem siyasi partilerde hem de parlamentoda milletvekilin gücü olursa ve bu parlamento, sivil topluma ya da yerele doğru nasıl açılır, o kadar açılırsa o kadar esaslı Türkiye iyi olacaktır diye. Şimdi tam da bunun tersi bir şey söylenmeye başladı. Evet yani mesela şeyden de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de katılanlar. Evet. E, seçim sisteminin değiştirilmesi daha fazla bir e, e, yakınlaşma olabilmesi için milletvekiliyle seçmen arasında bölgelerin daraltılması e, bir kişilik demeyelim ama en azından 2-3 sandalyeden ibaret bölgeler haline getirilmesi. tabii bu parti sayısını azaltacak bir olaydır. Ve AKP'nin gücünü de arttırabilir. Böyle bir e, muhalefet bunda bir riziko da görebilir. Ama sonuç itibariyle böyle önerilerle geldiler. E, parlamenter sistemin tamamen terk edilmesi ya. Aynı zamanda komisyon çalışmaları ve ilkeleri yeniden düzenlenebilir. Bu anayasayla mı olur? iş dizikle mi olur bilmiyorum. Anayasayla olma eğilimi içerisinde. Çünkü anayasayı değiştirmek daha zor. iş düzü değiştirmek daha kolay. Bunların birçoğu partiler yasası veya seçim yasasında düzenlenebilecek şeylerdir. Ancak Türkiye'de anayasaya girecektir ve anayasayı uzatacaktır. Çünkü evet. seçim yasasını ve partiler yasasını ve iş diziyi kolay değiştirilebildiğini gören muhalefet özellikle. E, hatta eski dönem e, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri aman bu yola gidilmesin. Bunlar hepsi anayasaya konulsun diyorlar. Ama aynı zamanda da anayasa kısa olsun deniyor. Bu mümkün değil. <gülüyor> bu şartlar altında çünkü anayasa değiştirilmesi zor olduğundan ancak o şekilde uygulanabilir diye düşünülüyor yani başımızda bir merkeziyetçi ve güçlü e, yürütme e, sorunu var bunu zapturapt altına almak olabildiğince frenlemek olabildiğince kısıtlamak için ne yapabiliriz diye yaklaşan bir e, görüntü vardı bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda. Bunu tabii yapmak için illa başkanlık rejimi ya da yarı başkanlık rejimi diye bir e, makro değişikliğe gitmemiz gerekmiyor. Parlamenter rejim içerisinde yapabilmeniz lazım. Komisyonları güçlendirmek mümkün. Şeffaflaştırmak mümkün. Bunları toplantıları sırasında halkın izlemesini sağlamak mümkün. Bunlara sivil toplum kuruluşlarının daha kolay katılmasını temin etmek mümkün. Çok formül var sonuç itibariyle. Parlamenter rejim içerisinde de bunların yapılabilmesini sağlayan... Bunları denemiyoruz daha henüz ee, ama belki anayasa tartışmalarında, bizim izleyemediğimiz tartışmalarda bunlar tartışılıyor ve e, anayasa metninin içerisinde bir şekilde alınacak. Ama benim tahminim tabii kısa bir anayasa olmayacak. Uzlaşma anayasası olursa uzun bir anayasa olacak. Bunu ben bir e, sorun olarak da görmüyorum. Yani kısalık veya uzunluk önemli değil, önemli olan onun temel bir uzlaşma metni halinde çıkabilmesi. Evet e, tam e, bitirirken e, kısaca bir cümleyle de kolay kolay bir cümleye sığmaz ama e, gene de e, şeyi sormak istedik. Yani bu laiklik tasavvurları konusunda da ciddi sorunlar var demiştiniz. Evet. Onunla da ilgili ne tabii tab iyi de yansımadığı için fazla da bir şey konuşmak da zor olabilir. Ama bir cümleyle bu, bu konuda çıkabilecek risk ve sorunları da e, özetlerseniz seviniriz. Baldaha orada şimdi Adalet ve kalkınma partisinin resmi duruşu bütün dinlere ve inançlara eşit mesafede duran bir devlet algısı. Bu tabii gerçekleşmesi pekala zor. Çünkü bütün inançlar eşit değil. Ya yani bunların güçlere eşit değil, görüntülere eşit değil, sayıları eşit değil. Bir tarafta birkaç bine düşmüş olan bir Ortodoks Hristiyan cemaati, öbür tarafta milyonlarca Sünni Müslüman, ondan sonra bir azınlık Alevi cemaati ve sair. Bunun Yaratmış olduğu manzarada Eşit durma nasıl tanımlanır ee, Valla ben Tasavvur edemiyorum ama Sonuç itibariyle din devlet ayrımı üzerine Vurgu yapmayan e, Temel itibariyle inançlara eşit durma Üzerine vurgu yapan bir yaklaşım Pek tanımlanmadı pek de tartışılmadı e, Muhalefet de bunu ciddi almadı biz geçiştirme olarak kabul etti Ve onun dışında anayasada Özellikle eğitimle ilgili Yeniden madde olacak mı Ki bu 81 Darbesi sırasında girdi, e, 81 tartışmalarında girdi ve 82 anayasasının içerisine alındı. E, dolayısıyla e, yani o madde e, gerekli mi değil mi? Bana sorarsanız gerekli değil, anayasada düzenlenmesi gerekmiyor e, din eğitiminin. Hmm. Ama bu zannederim tartışma çıkartacak maddelerden bir tanesidir. E, tabii e, onun ötesinde buradaki tasavvurların ne olduğu konusunda ancak... Spekülasyonda bulunabiliriz ama birbirlerine yakın konumda gözükmüyorlar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi bir ölçüde MHP birbirlerine çok yakın duruyormuş gibi gözükmüyorlar. BZP'nin bu konuda çok fazla bir e, görüntüsü de yok. E, çok ciddiye alıyor mu bu hususu onu da bilmiyorum ama temel itibariyle o daha çok etik konulara o, yoğunlaşmış vaziyette. Onun için genel bir tartışma açıldığında belki hiç beklemediğimiz bir takım... E, ...görüşler, reaksiyonlar vesaire de çıkacak ortaya. Ee, ama bu tartışmaya daha hiç başlamadık. Ve anayasanın en büyük... E, ...kilit maddelerinden biri de o olacaktır... ...diye varsayıyorum. Evet, Bir an önce başlasak çok iyi olacak. Peki Tabii. çok teşekkür ederiz. Ee, görüşmek üzere Ersin. İyi günler. Abi. Evet Ersin Kalaycıoğlu'yla... ...görüştük. Şimdi devam edeceğiz. Evet. evet. Ersin Kalaycıoğlu'ndan sonra da... ...biz layıklık meselesi üzerinde biraz daha konuşmaya devam edelim. Anayasanın en önemli tartışma çıkarabilecek noktalarından bir diğeri olarak gözüküyor tabi. Tabi esasında layıklık sorunu temelinde şunu söylemek lazım. Başkanlık tartışmasından önce 4 artı 4 artı 4 ile... Yaptığımız tartışma bu yeni anayasa ile ilgili ilk riskti. Çünkü biz esasında yeni anayasadan sonra ancak eğitim sisteminde bu tür köklü değişiklikleri yapabiliriz diye düşünüyorduk. Birdenbire bu anayasayı teyit geçecek bir şekilde çok hızlı bir şekilde geldi ve çok hızlı bir şekilde kabul edildi. Hatta Milli Eğitim Bakanımız Dinçer Bey de bir yerde sanki kendisinin de bu çok ciddi... ...bir hazırlık yapmadan... ...bu süreci dahil olduğu üzerine... ...bir şey bir şey söyledi. Yani burada tabii ilginç bir şekilde... ...AK Parti hükümeti... ...Ersin Kalaycıoğlu'nun da... ...vurguladığı gibi, benim de başında ...vurguladığım gibi, böyle büyük bir... ...tam da anlaşılmayan bir... ...U dönüşü içinde. Yani... ...parlamenter demokrasiyi güçlendireceğim... ...demokrasiyi güçlendireceğim... ...ve vesayet rejiminden kurtaracağım... ...ve parlamenter demokrasi... ...güçlü olacak... ...sloganı ve şeyiyle... ...değil mi? Stratejisiyle... ...bu konuma gelen ve bunu yaparken de işte belediyelerden tutun cemaatleri sivil topluma kadar toplumla büyük bir organik bağ kurup çünkü Türkiye'nin bugünkü durumda yüzde elli filan almak çok kolay değildir hatta marjları yüzde altmışlara kadar gidebiliyor AK Parti'nin ama bunun tabi özünde şey var yani yerel, var. yerel Belediyeler yönetim, var, evet. yönetimler var ve orada tabi ki bence bundan önceki Cumhurbaşkanı Sayın Sezer'in yapmış olduğu en büyük hatalardan biriydi bugünkü Milli Eğitim Bakanı Sayın Dinçer'in hazırlamış olduğu yerel yönetim reformunu, kamu yönetim reformunu veto etmesi. Çünkü onlar önemli reformlardı. Belki o reformlar ya olabilseydi biz bugün bu başkanlık sisteminin önünde engel olabilecek bir kurumsal düzenlemeye sahip olabilecektik. Ama neyse yani bu süreçte yerele ve parlamenter demokrasiye bu kadar ağırlık veren ve yerelden ve parlamenter demokrasiden bu kadar kazançlı çıkmış AK Parti hükümetinin bugün her ikisini de bir tarafa koyup bu aşırı merkeziyetçi kanun hükmündeki kararnamelerle yürüten, düzenleyici kurulları kendisine bağlayan tek bir merkezden yürütme demokrasisi diyebileceğimiz, yani ekonomiyi öne plan çıkartan, ben ekonomiyi de rekabetçi olacağım, ben ekonomide istikrarlı olacağım ve başarılı olacağım. Bunun için merkezden hızlı hareket etmem lazım diye işte ona yeni yeni siyaset biliminde rekabetçi yürütme demokrasisi diye. ...aşırı merkeziyetçi. Ama yani buna Türkiye'nin ihtiyacı yok. Yani Esas biz demokrasiyi... ...ve güçlendirmesini... ...ve sivil toplumun niye şey yapıyoruz? Çünkü artık Türkiye'nin böyle bir şeye... ...ihtiyacı var. Yani aşırı merkeziyetçi... ...bir yapıya ihtiyacı yok. Bunun bir... ...yansıması da esasında laiklikte de... ...oluyor. Çünkü laiklikte biz... ...her zaman bundan önceki... ...hükümetleri ve... ...devlet merkezci modernleşmeyi niye eleştiriyorduk? Birincisi... ...esasında devletle din arasındaki ayrım yeterince olmuyordu. Çünkü devletin bir Diyanet İşleri Başkanlığı var ve bu başkanlık sadece sunilere dönük bir başkanlık. Yani Alevilerin ve gayrimüslimlerin hem temsil hem de finansal haklarını kabul etmeyen ya da onları tamamıyla dışlamış bir şekilde hareket ediyordu. O yüzden var olan layıklığı bir bu anlamda eleştiriyorduk. Yani esas böyle bir devlet-din ayrımı ya da devletin dinsel gruplara eşit mesafesi yok diye İkincisi de işte başörtüsü olayından tutun zorunlu din dersine kadar çok aşırı devlet merkezi ...bir laiklik olarak eleştiriyorduk. Şimdi buradan da... ...tam tersine gitme gibi bir bir durumda oluyoruz. Çünkü e, bu... ...layıklikte de e, laik kesimler... ...yani egemen eski egemen sınıflar... ...sanki kaybediyorlarmış gibi... ...kendi içlerine kapandılar. Ortaya çıkan şey işte bu dört artı 4 artı olsun... E, ...layık e, bir takımı... ...bugünkü ve yarınki Türkiye'ye göre... Korkular ve endişeler olsun ortaya çıkan Esasında bir hegemonyadan Diğer hegemonyaya geçiş Örneğin birinci noktaya gelirsek Biz Diyanet İşleri Başkanlığını hakikaten Bu anayasayla reform edecek miyiz Hakikaten Diyanet İşleri Başkanlığı Aleviler olsun gayrimüslimler Olsun bütün dinsel Kesimlere evet Ersin Kalaycıoğlu Haklı bazı kesimler Diğerlerinden daha güçlü ama devlet Esasında bu güce Güce ve şeye nüfusa bakaraktan kimliklere yarlaşmaz. Yani hukukun üstünlüğü, eşitlik prensibi esasında her kişiye aynı mesafede olmak ama aynı zamanda hepsini kapsayıcı olmak demektir. O yüzden hakikaten örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti şey istiyor mu? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ciddi reform edebileceği, demokratikleşeceği, her dinsel kimliğe eşit mesafede olacağı ama aynı zamanda hepsini kapsayacağı temsil düzeyinde, mali kaynaklar düzeyinde, örgütlenme düzeyinde. Mesela burada soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini nerede görüyoruz? Esasında Alevilikle ilgili tartışmalara baktığımız zaman görebiliyoruz. Şimdi o yüzden de ikinci alanda da e, bu hegemonya e, kalabilir. Yani e, laik kesim gidebilir fakat bunun yanında yani Diyanet İşleri Başkanlığı ve be, yapı hala e, belli bir kimliğin e, gücünde devam edebilir. E, o yüzden de bu yeni anayasada e, Aleviler ve Gayrimüslimler e, yeterince temsil edilmemiş yahut da bu yeni anayasaya da ilişkilerinde şüpheler e, içerebilirler. O yüzden Laiklik, e, bence çok önemli bir konu ve burada e, bizim e, genelde toplumsal kutuplaşma içinde yaptığımız efendim batıda laikler var bunlar e, eskinin egemenleri ve bunların korkuları var demokrat da değiller geride de muhafazakarlar var gibi bir bir böyle bir e, laiklik temelinde e, Müslümen layık e, ayrışmasından ziyade e, bu yeni anayasada demokratik temelde e, laik düzen nasıl sağlanacak yani bir eskideki hegemenler Hegemonyadan çıktığımız zaman yeni bir hegemonyaya doğru mu gideceğiz dinsel anlamda? Yoksa demokratik çoğulcu bir yapıya doğru, eşit vatandaşlığa doğru bir yapıya gideceğiz. O yüzden bence laiklik de çok önemli bir konu. Uludere'deki tartıştığımız nedir? Eşit vatandaş olabiliyor muyuz? Evet. Yani Türklerle Kürtler arasında devlet yaklaşırken eşit vatandaş temelinde yaklaşabiliyor mu? Aynı şeyi burada devlet sunilere, alevilere, gayrimüslimlere yani farklı dinsel kimliklere... Her kimliğin birbirleriyle ilişkide ve devletle ilişkisinde eşit vatandaş olarak görerek yaklaşabiliyor mu? O yüzden esasla laikliği konuşurken de Kürt sorunu gibi demokrasi ve demokrasinin güçlenmesini yani merkeziyetçiliğin olduğu gibi merkeziyetçiliği evet. konuşmuyoruz. Evet. Şimdi ben bu noktada yavaş yavaş programda biterken son bir şey daha daha önceki programlarda ve bu programda da daha önce konuşulanlardan kalkarak bir şey sormak istiyorum. Yani çok büyük oynamalar var. Bir hegemonyadan bir başkasına evet. geçiş ve bu oldukça da kısa bir dönem içinde. Tarihsel olarak bakıldığında bir göz açıp kapayıncaya kadar kısa denebilecek bir dönem içinde. 360 derecelik evet. bir dönüşler oluyor ya da 180 neyse açısı. Aynı şey mesela ne bileyim istikrar karakteri. Temelli çok istenen bir şey istikrar pek çok anayasada da temel olduğunu söylemiştik. Ee, onun da yani anayasa tartışmaları bir istikrara böyle bir vizyona kavuşmadığı zaman yeterli bir sonuç alınamayacağı gibi bir izlenim veriyor. Ya da işte Ersin Kalaycıoğlu'nun söylediği gibi mesela merkeziyetçilik çıkabilmek ta eğer Bizans'a kadar de geri götürebilecek adeta genlerimize kadar nüfuz edecek bir kültürel özellik olmuşken buradan da nasıl çıkacağımız gibi meseleler var. Yani konu aslında bir anayasa e, hukuku, anayasa, siyaset biliminin dışında dışında demeyeyim ama buna ilave eden bir de ayrıca psikiyatri toplum psikolojisine de mi girmeli? Yani o kadar büyük bir yorulmadan da bahsediyoruz. Ama yani şu var. 1982 Anayasası hepimiz biliyoruz bir darbe anayasasıydı. 191.7 gibi bir, bir evet oyu aldı ama ertesi gün o anayasanın meşru olmadığı tartışması başladı. Evet. Bu ne demektir? Bir anayasanın uygulanabilmesi için Toplum tarafından içselleştirilmesi, toplum tarafından benimsenmesi lazım. Şimdi Bugün de e, belki %50 oyu olan bir hükümetimiz var ama... ...yeni bir anayasa olduğu zaman eğer bu anayasadan Kürtler, Aleviler, laikler memnun olmazlarsa... ...ve biz bu anayasada yokuz derlerse biz yeni anayasayı yapıp aynı 82'de olduğu gibi... ...ertesi gün bu anayasa meşru mudur değil midir tartışmasını yaparız ki o esasında... Senin söylemiş olduğun bu yarılmayının düzelmesini isterken e, hatta daha da e, körülüklenmesi ya da evet, anlamına kaygın. gelir. O yüzden de ben anlayamıyorum yani AK Parti'nin... E, ustalık döneminde muhalefetin bunların artık bu sorunları biliyoruz biz. Yani 2000'li yıllar senin söylemiş olduğun gibi 360 derecelik dönüşler olsun, 180 derecelik dönüşler olsun hep bu kutuplaşmalar cepheleşmeler birbirleriyle konuşmamalarla geçti. Bu yeni anayasanın önemi biz bunu çözecektir. Şimdi ertesi gün biz bir meşru sorunu yaşarsak <gülüyor> tek, daha dedenebiliriz. Tek şimdi. şansımızı da evet. böyle heba edebiliriz. Yani ciddi kaygılarda ama Peki bu Sivil Anayasa Tartışmaları Riskler ve Olasılıklar Programı'nın altıncısını da bu şekilde tamamlıyoruz. Çok teşekkürler Fuat. Biz teşekkür ederiz. Görüşeceğiz. Sivil Anayasa Riskler ve Olasılıklar hazırlayanlar Fuat Keyman Ömer Madra Mithat Sancar Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıba açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için